Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabi şrahli sadri ve yassirli emri ve ahlul ugdeten yefkahu kavli Rabi zidni ilmen ve aletni bis salihin Amin Değerli Kardeşlerim Aşır aşır Kur'an dersimizin ikinci bölümündeyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdü lillahi rabbil alemin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamd olsun Allah'a o alemlerin Rabbidir. Motomot mot çevirirsek. Peki burada dua, e, dua ettiğiniz makamın, mevkiin yüceliğini, üstünlüğünü, üstün otoritesini, nimetlerini her türlü üstünlüğünü ifade ederek ona onu yüceltmeyle başlar ve arkasından da söyleyeceğiniz şeyi söylersiniz. Peki burada hamd Allah'adır ya da doğru ifadeyle hamd yalnız Allah'adır. Elhamdu o bilinen hamd. Şimdi tanımlayacağımız hamd. Çünkü hamd'in ifade ettiği çerçeve çok geniş. Burada kavram tahlilleri biraz sıkıcı olabilir. Fazla geniş yer vermemeye çalışacağım ama anlaşılması için de e, hamdin, hamd kavramının kuşatıcılığını bilmemiz lazım. Mesela şükür olsun dediğiniz zaman elhamdülillah hamd Allah'a aittir. Yalnız ona aittir e, ifadesini ve Rabbül Aleminin de arkasına neden eklendiği hikmetini kavramanızı sağlamaya yetmez. Şükrolsun dar bir kavramdır. Allah'a överim, yüceltirim. Bu da yetmez. Peki, ne demektir bu? Ee, hamd, elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd, sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Başka varlıklara, başka güçlere, başka otoritelere hamd edilmez. Hamd onun hakkıdır. Bu isterseniz bir peygamber olsun, peygambere hamd edilmez. Bu ister bir, hani başka insanların ürettikleri ilahlar olsun haşa bir melek olsun isterseniz bir insan olsun başka bir Allah Teala'nın e, yarattığı başka bir varlık olsun hiçbirine hamd edilmez bize diyelim ki birisi bir e, iyilikte bulundu bir su ikram etti ona teşekkür ederim denilir şükür yapılır ona ama e, hamd ederim sana dermez. bu Allah'ın hakkıdır o yüzden alimler Elmallah Hamdi Yazır'ı ve biz biliyoruz daha çok ama onun da çok istifade ettiği İmam Razi bu konuda üç kavram arasında muhteşem bir mukayese yapar. Hamd, şükür ve met etme, sena diyelim ona bir başka ifadeyle. Övgü, Türkçe övgü diye çevirebiliriz. E şükür işte söyleyeceğiz şimdi. Hamd ise hepsini kuşatan bir kavram. Çok derinlikli. Geçmişe, geleceğe yönelik ve sadece Allah'ın hakkı olan bir kavram. Ee, buradan methetmenin e, bir kuru övgü olduğunu anlıyoruz bazen. Yani mesela bu kamera güzeldir, bu mikrofon güzeldir. Efendim bu su çok güzeldir. Yani içimi güzeldir, tadı güzeldir. Tadını, içimini vesaire. Ne söylerseniz söyleyeyim bu tesbih çok güzeldir. Bunların hepsi bir... E, yani iyiliğe ve güzelliğe yapılan e, efendim, o mesela bu tesbihin güzel olmak için kendine ait bir iradesi söz konusu değildir. Bu suyu da Allah yarattı. Bu kendisine ait bir irade kullanmadı güzel olayım diye. Allah böyle yarattı. Dolayısıyla bu övgü aslında e, met etme bir tesbihi, bir varlığı, bir suyu öerken de biz onu yaratanı övüyoruz aslında. O yüzden e, bu övgüler e, bu manada sınırlıdır. Peki hamde ise irade sahibi bir varlığın irade ederek, isteyerek hasıl ettiği, yarattığı bir iyiliğe ve güzelliğe karşı yapılan bir e, övgü söz konusudur. Bu yüzden arada fark var. E, peki şükür gelince, şükür ise yine isteyerek ve e, iradeyle yapılmış bir iyilik ve ihsana karşı dille ve Benzer şekillerde yapılan bir teşekkür ifadesidir, bir minnet ifadesidir. Ee, ama yapılan bir iyiliğin hemen arkasından gelir. Bir iyiliğin hemen arkasından gelir. Yani su verdin teşekkür ederim, bir hediyede bulundun teşekkür ederim, şu işi yaptın teşekkür ederim gibi. Hamd ise dil ile de yapılır, başka türlü de yapılır. Fakat e, bunun sebebi yalnız nimet ve ihsan değildir. İrade ve ihtiyara dayalı bütün güzellikler ve iyiliklerdir. Çünkü o met edilmeye, övülmeye, o şükredilmeye layık olan tüm davranışlar, tüm iyilikler, güzellikler dahil bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz, sayabileceğimiz ve sayamayacağımız çünkü allah Teala Allah'ın nimetlerini sayamazsınız diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün bu nimetleri sadece bize değil bir de o var. Rabbül Aleminin gelmesindeki hikmet de bu. Bütün alemlere veren, bu arada bana da veren Allah Teala'dır. Ee, burada şöyle bir ifade kullanılıyor. Bunu okumam lazım. Başkalarına ait olan iyilik ve güzellikler, gerçek ve kamil manasıyla onların isteklerine bağlı değildir. Allah dilerse onlar bu ikramı yapabilirler, böyle güzel olabilirler. Allah dilemezse olmazdı. Öyleyse bütün bu iyilik ve güzellikler Allah'ın iradesine bağlıdır. Bu noktada, Razi'nin ifadelerini e, okuyarak bu ayrımı e, toparlamış olalım. Met etmek övgü, canlı ve cansız her şey yapılır. Güzel bir inci, yakut ve benzeri gibi. Ama ona hamd etmek imkansızdır. İkincisi, met iyilik yapmadan önce de sonra da olabilir. Övgü, yani onu elde etmeden önce de ne güzel bir e, efendim yiyecek, ne güzel bir meyve, ne güzel bir alet, araç, at diyebilirsiniz. Elde ettikten sonra da övmeye devam edebilirsiniz. Şükür ise o nimetin elde edilmesiyle, tadılmasıyla beraber hemen arkasından gelir. Met etmede biraz ahlaki sorun da olabilir. Övgüde ahlaki sorun olabilir. Meddahların yüzüne toprak saçın der hadis-i şerifte Efendimiz. Yani bu manada e, hamd etmek, hamd doğrudan Allah'a yapıldığı için mutlaka Allah'ı övme, Allah'ı yüceltme bir ibadet, bir e, dua, bir zikir anlamını taşır. Fakat e, bir maddeyi överken böyle bir anlam taşımayabilir. Peki şöyle diyoruz özetle. Sanki kul elhamdülillahi rabbil alemin derken, işte övgüden ve şükürden farklı olarak. Şunu diyor, ''Ya Rabbi bana ister ver, ister verme.'' senin nimetlerin bütün alemlere ulaşıyor ve sen en büyük hamde layıksın. Keza e, şu konuları görünce biraz daha iyi anlaşılacak Mesela e, hamdin e, kapsamını kavramak bakımından. E, bir hadi kısayı yer vererek ifade edelim. Eseri yüz Sakati'den bahsedilir kaynaklarda. Büyük bir zattır, büyük bir abittir. E, efendim Bağdat'ta yaşamış. Bağdat'ta bir yangın çıkmış. Yangın sonrasında birçok dükkan, ev yanmış. Bu arada onun da e, dükkanı ya da evinin e, bulunduğu e, yerde olduğu için bir haber e, geliyor tabii kendisine. Diyor ki evet bu yangın her tarafı yaktı ama senin evine ulaşmadı, senin evin yanmadı. Bunu duyar duymaz da elhamdülillah diyor. Fakat sonra düşünüyor ki, ben diyor ne yaptım Allah aşkına? Diğer kardeşlerimin, mümin kardeşlerimin evleri, dükkanları yandı. Ben kendi evimin yanmadığına sevinerek elhamdülillah dedim. Ama bu kardeşliğe sığmaz. Bir kendisine soruyorlar, elhamdülillah nasıl denir, ne demektir? Allah'a taat, itaat nasıl olur? Allah'a boyun eğmek nasıl olur deyince bir elhamdülillah dedim 30 yıldır tevbe ve istiğfar ediyorum deyince bu nasıl işleyerek şaşırıyorlar onun üzerine bunu anlatıyor ve 30 yıldır tevbe ve istiğfar ediyorum bizim bakın çok kolay kullandığımız bir ifade ya Filistin'de kardeşlerimiz katlediliyor efendim Afrika'da insanlar acından ölüyor Arakan'da bak sık sık yine Myanmar'da Müslümanlar e, camileri evleri yakılıyor bakın onların yakılıyor ve yurtlarından sürülüyorlar ya elhamdülillah bizim yakılmıyor diyoruz. Biz bunlardan daha iyiyiz diyoruz. Acaba burada bir bir şey mi var, bir sıkıntı mı var? Biz hamdin manasını kavrayamadık demektir. Çünkü e, Allah Teala size verdiği nimetlerle siz onlara yardım ederseniz İntensurullahı yansur küm? E, Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam kim Allah'a? ayet-i kerimede. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da size yardım eder. Bir ayet-i kerime geliyor. Allah size e, Allah sizden borç istiyor. Borç istiyor. Yani e, infak etmenizi kendi kulları için, kendi davası için malınızı, mülkünüzü harcamanızı istiyor. Bunun üzerine sahabeden e, Ebu Dehta koşuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah Allah Teala bizden borç mu istiyor? Bu ayetin geldiğini duymuş. Evet Ebu Dehda. Allah bizden borç istiyor. Ya Resulallah uzat elini. Uzatıyor. Benim işte 600 e, hurma ağacından oluşan bir büyük bahçesi var. Bayağı iyi bahçe. Ya Resulallah ben bu bahçemi Allah'a borç verdim. Sonra onu verdikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu tebrik ediyor tabii ki. Doğru bahçesine koşuyor. Diyor ki Ya Ümmü Dehda. Araplarda, yani o Arap geleneğinde ilk çocuğun babası Ebu Dehta, annesi Ümmü Dehta, böyle isim verilir. Ben diyor bu bahçeyi Allah'a borç verdim, hadi toparlan çıkıyoruz. Şimdi tabii burada eğer bu anlamda bir infak bilinci, bir yardımlaşma bilinci, bir kardeşlik bilinci, Ebu sakati'nin i 30 yıldır istifar ettiği o kardeşlik bilincini zedeleyen bir entül, elhamdülillah yanlış yerde kullanılması. Elhamdülillah'ın bu anlamda yanlış yerde kullanılmasını doğrultma çabası. Biz bunu yapmaya başladığımız zaman Allah'ın lütfu ikramı o zaman gelecek. Yani bir Somali devlet başkanı veya Somalililer diyorlar ki Türkiye Müslümanları buralara geldi açlığımız bitti. İşte o zaman elhamdülillah biz onlara Allah'ın bize verdiği nimetleri paylaşmak için gönderdik, yardımcı olduk. Elhamdülillah kuruluşlarımızla allah Teala da bizim vasıtamızla biz Allah'ın kullarına yardım ettik. Allah da bize ve onlara yardım etti, edecek inşallah. Bu manada hamdi iyi anlamak lazım. Bir de şu ayet çok enteresan. nahl Suresi 53 sizde olan her nimet Allah'ındır. Sizde olan her nimet Allah'ındır. Dolayısıyla e, hamdin manası Allah'ın ancak Allah'ın bize verdiği inama, ikramlara, nimetlere karşı bir e, şükran nimettir. Bir de bu ayetten yola çıkarak Razi, bu konuya fazla girmiyorum. İmam Razi büyük müfessir, tefsiri tefsir kebirin, vefatihül gayb tefsirinin yazarı. Diyor ki, dört sebepten dolayı Allah'a gereği gibi hamd etmek mümkün değildir. Şimdi buraya da dikkat çekmek lazım. Bu şu manaya gelmiyor. Ya madem ki öyle o zaman biz Elhamdülillah Rabbil Alemin, niye diyoruz ki? Öyle değil. Zaten şu ifadeye gelmek için bunu söylüyordum. Hadi söyledikten sonra gelelim o ifadeye. Çok önemli bir ifadeye geliyoruz şimdi. Evet, Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. Nahl Suresi 18. ayet. Sayamayacağınız kadar çoksa Allah'ın nimetleri ki öyledir. O zaman ona yeterince bir hakkın hamd edemezsiniz. Çünkü sayamazsınız. Peki e, hamd ve şükretme yeteneğine, kabiliyetine sahip olmak da Allah'ın bir lütfudur. Öyleyse bunu yerine getirmek konusunda da ona muhtaçsınız. E, nitekim Davud Aleyhisselam diyor ki, e, Ya Rabbi sana nasıl şükretmiş olurum ki? Benim sana şükrüm de ancak senin nimet vermenle tamamlanır. Bu nimet de beni bu şükre muvaffak kılmandır. Yani sana şükretmek, burada hamd etme manasını da anlayabiliriz. Ee, ancak senin lütfunla ikramınla olur. Beni buna muvaffak kılacak olan da sensin. Bunun üzerine Hak Teala şöyle nida etti. Bana şükretmekten aciz olduğunu anladığına göre takatin ve gücüne göre şükretmiş oldum. Kapasiten, takatin. O yüzden e, Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, Allah'a karşı sorumluluklarınızın bilincine erin. Takva, ittika edin. İttakullah, Kur'an'da çok sık tekrarlanır. Ama bir yerde ittakullah mestata'tun, gücünüz yettiği oranda, gücünüzü kullanın, son sınırına kadar Allah'tan sakının, ona karşı sorumluluklarınızı kuşanın, takvayı kuşanın. Burada ise hamdi yapmak için de elinizden gelen gayreti gösterin ama yine de yapamam ya bir sen bana ikram etmezsen dediğine göre diyor ey Davut Aleyhisselam Allah Teala Davut Aleyhisselam'a şimdi diyor o zaman sen bunu anlamış oldun şükretmiş oldun Hz. Musa da Medyen'e gidip de her şeyden mahrum kalarak her şeyini bırakarak tek yapayalnız gittiğinde ben fakirim ya Rabbi her türlü ihtiyacımı sen karşılarsın ben sana muhtacım e zaten Allah Teala da buyuruyor ki Allahu ganiyun ve tümül fukara. Allah ganidir, siz fakirlersiniz. Siz yetersizsiniz. Zaten aslında besmelenin bir manası da hamdin bir manası da ben kendi kendime yeterli bir varlık değilim. Allah olmasa, Allah bana bu nimetleri ikram etmese, konuşma yeteneğini vermese, bu gözü vermese göremem. Kulak evet Burada bir şeyler oluyor. Öz, çekiş, üzengi vesaire. Ama ben farkında değilim. Allah veriyor. Allah işittiriyor bana. Allah gördürüyor. Allah bu dilimi hareket ettiriyor. Allah Teala beni ayakta tutuyor. Dolayısıyla bütün bunları saymaya çalışırsanız bu manada üstesinden gelemezsiniz. Şimdi bu açıdan şu cümleyi okuyalım. Hasılı diyelim. Kulun layık ve çile Allah Teala'yı hamd ve şükürden aciz olduğu ortaya çıkar. Bu incelikten dolayı Cenab-ı Allah Allah'a ham dediniz dememiş de hamd dediniz demiyor da Elhamdülillahi rabbil alemin deyiniz anlamında Fatiha'nın başına bunu koyuyor. Bize bu duayı öğretiyor. Çünkü hamd dediniz dese bu bunu yerine getirmek mümkün değil ama siz bu ifade çok önemli işte. İster yerine getirebilin, ister yerine getiremeyin insanlar olarak kullar olarak. Bir kısmınız buna yaklaşırsınız. Hazreti Davut'un geldiği noktaya yaklaşabilirsiniz. Farkında olursunuz bazılarınız nankör olursunuz, şükürsüz olursunuz. Kur'an'da çok sık söyler insanoğlu ne kadar da az şükreder ne kadar az şükredersiniz bunun farkında olun ya da olmayın. Zaten hamd Allah'ın mülküdür hakkıdır İnsanoğlu ve ins ve cinler iradi varlıklar bu konuda serbest bırakılmıştır ama onun dışındaki bütün varlıklar bütün mükevinat bütün mahlukat canlı ve cansız tüm varlıklar Allah'a hamd ile tesbih ederler Kur'an'da çok sık geçer وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَلَارْتِ <وَلْعَط> geçtiği gibi يُسَبِّحُ لِلَّهِ mafis فِي السَّمَوَاتِ وَلَارْتِ <وَلْعَط> göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih ederler Mefsemavat veler, ama şu ayet çok daha kapsamlı ve bir muhteşem e, kuşatıcılık arz ediyor e, ve in min şeyin illa Yusuf bihbi yeryüzü Hiçbir şey yoktur ki ve in min şeyin. Hiçbir şey yoktur ki onu hand ile tesbih etmesin, hand ile tesbih etmesin. Taşlar Allah korkusundan yuvarlanır. Taşlar Allah korkusundan Allah öyle emrettiği için bağrından su fışkırtır. Kur'an'da ayetler var konuyla ilgili. Öyleyse taş da Allah'a hamd ile tesbih ediyor. Kuş da Allah'a hamd ile tesbih ediyor. Bir tek Allah'a kulluk için yaratılan efendim ve halak tul insa kulluk etsinler diye ins ve cinni yarattı Allah Teala. Onlara irade verdi. İşte bu iradesini insanoğlu Yeterince adam gibi kullanamaz. O noktada ne kadar uğraşırsa eksik kalır. E madem ki tamamlayamayacağız yapmayalım bari. Sonucu çıkmaz buradan. Bütün gücümüzü, imkanlarımızı, dikkatimizi, enerjimizi kullanarak, Allah'ı unutmayarak, her işimizin merkezine Allah'a koyarak ona hamd etmek lazım. Bundan sonra dilimizden Elhamdülillahi, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i düşürmemek lazım. Bir de e, buradan diğerine bağlayan bir cümle olarak şu var. Efendim, kulun elhamdülillah'tan maksadı kendisine ulaşan nimetlere hamd etmek olmayıp, yani bu manada Cenabı Allah'tan gelen bütün nimetlere karşılık Allah'a hamd etmektir. Kendisine gelen değil, kendisi gibi bütün varlıklara, bütün kainata gelen nimetlere hamd etmektir. Bu açıdan bu Hamd bir de geçmişe yönelik olduğu gibi geleceğe yöneliktir. Geçmişe yöneliktir. Allah yarattı, halk etti bütün kainatı ve bizi, kendimi kendi adıma hamd ediyorsam ki bu bunun böyle olmayacağını anladık. Sadece kendi adımıza hamd edemeyiz. Bütün kainat adına yaparız bunu. Yarattı. Yarattığı tüm varlıkları yaşatmaya devam ediyor. Minnacık bir böceğe de Allah Teala rızkını veriyor. Rahman sıfatıyla az sonra gelecektik ama şimdi söyleyelim yine onu. Ee, rahman sıfatıyla bu dünyanın rahimi diyoruz. Bu dünyanın rahmanı diyoruz. Ahiretin rahimi diyoruz. Her iki tarafta da rahman ve rahim ama bu dünyada öncelik rahman sıfatına. İnanan inanmayan tüm varlıklara Allah nimetini veriyor. Yağmuru hepsine veriyor. Güneşi hepsine veriyor. Nimetleri hepsine veriyor. Geçmişten bugüne kadar yarattığından bugüne kadar da vermeye devam ediyor. Peki geleceğe yönelik kısmı ne? Şu ayet-i kerimeyle bağlantılanıyor. لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer siz şükrederseniz, İbrahim Suresi 7. Ayet. Eğer siz şükretmeyi başarabilirseniz, şükretmek, hamd etmek daha dedik, anlamlı, çok daha derin. Allah size nimetini artırır, vermeye devam eder. Bir manası da sizin şükrünüzü de, şükretme yeteneğinizi de artırır. İnşallah. Dolayısıyla ee, şükre ve hamde devam edeceğiz. Şükrün e, ve özellikle hamdin üç türü var. Kalbi olanı, lisani olanı, ameli olanı. Kalbi olanı allah Teala'nın bütün kemal ve celal sıfatlarını, bütün e, güzel sıfatlarını esmal-i nitelenmiş olduğuna kalben inanmakla başlıyor. İnandım yürekten bu o zaman kalbi eee Dilimle bunu söylüyorum, lafızla lisanidir. Ama bunun gereklerini yerine getiriyorum, amel ediyorum. İşte bu ameli hamdır. Amele yansıyan, ibadet e, davranışlara yansıyan asıl olan da budur. Nihayet insanlığın ilk sözü hamdır, son sözü de hamt olacaktır. Son sözün hamt olacağı ayetle sabit. Yunus suresi 10. ayet. Ve ahru davahum enel Bakın cennette inşallah orada Rabbim böyle demeyi hepimize nasip eder. Onun için bir araya geliyoruz. Onun için Allah'ın kitabını öğrenmeye çalışıyoruz. Gereği gibi onu tanıyalım. Gereği gibi ona hamd edelim. Gereği gibi onun adıyla Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım ve ve ahru onların son duası, son davası cennetlikler için söylenen bir ifade bu. Elhamdülillah Rabbil Alemin demek olacaktır inşallah. Peki ilki nedir? Hazreti Adem yaratıldığında, Rabbimiz ona ruhundan üflediğinde ve ona can gelip de apşırdığında, aksırdığında Elhamdülillah dediği rivayeti efendim, e, Razi tefsirinden özellikle aktardım. Yer alıyor. E, benzer tefsirlerde de var bu. Yani ilk sözümüz, o yüzden de bir işe başlarken ilk iş, işimiz Sadece Besmele değil, Elhamdülillah. Ne yaptık biz konuşmaya başlarken? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed'in. Salatu selam ve ala alihi ve sahbihi ecmain diye başladık. Salatu eskiler derler ki, Besmele hamdele ve salvele olmalıdır. Bir işin başı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdü sena. ve Resulüne de salatu selam. Alemlerin Rabbi ifadesine gelince, bunu kelime olarak, alemlerin Rabbi diye tercüme etmek çok yetersiz kalıyor. Fakat bunun manası, gerçek manası o lambdaki Rabbül Alemin o El Alem El Alemin bir de çoğul yapılmış. Çünkü Rabbül Avalim denmiyor. Rabbül Avalim. Çünkü alem zaten çoğul bir isim. Akıllı varlıklar için genellikle kullanılır aslında. Ama bütün alemlerin içerisinde, bütün varlık kategorilerinin içerisinde akıllı varlıklar, ins ve cin öne çıktığı için, buna değer verdiği için Rabbimiz, onları muhatap kabul ettiği için e, bu kullanılmış. Mesela halk dediğiniz zaman, halk çoğul isimdir. Ama kelime anlamında e, bu manada baktığınız zaman bir fert için kullanılmaz. Dolayısıyla avali bir şeklinde çoğul yapılmadı da, çoğul olan bir isim alem ismi bir daha çoğul yapıldı alemin şeklinde bir de başına lam getirilerek efendim bu umumilik kazandı İşte diyor ki alimler bütün alemlerin bütün parçalarının bütün varlık kategorilerinin gayb şehadet varlık kategorileri deyince bunu alimler çok uğraşmışlar üzerinde mesela razinin bir ifadesi şu Diyor ki bir insan otursa, bunlarla ilgili yazsa, şehadet alemini yazmaya çalışsa. Yani bölünebilen varlıklar, bölünemeyen varlıklar. O zaman atom bilmiyorlar ama o eski dönemde en küçük varlık atom. Atom da parçalandı şimdi ya. Efendim başka işte anasır erbağı, toprak, hava, efendim su, ateş vesaire. Bunların hepsini yazmaya kalkışsa, bitkiler alemi, hayvanlar alemi vesaire vesaire 1 milyon cilt kitap yazsa yine bitmez. Peki bir de gayb alemi var, şehadet böyleyse. Onu da şöyle tarif etmişler. Okyanusta bir damla hükmünde kalır şehadet alemi gayb aleminin yanında. Yani uzay, evren ve evrenin içindeki bütün varlıklar nasıl tasnif ederseniz edin, nasıl sınıflandırsanız sınıflandırın bilemediğimiz, aklımızın almadığı, allah Teala'nın gayb dediği, İslam'da gayb denilen kavramın yanında okyanusta bir damla efendim sahrada bir kum tanesi gibi kalır. O zaman aklınız almaz. Öyleyse bütün alemlerin, bütün parçalarının her birinin bilinen Rabbi. Peki, alemler hakkında bu ifade yeterli. Ama Rab kelimesi mürebbi kelimesinden aslında yani terbiye manasına gelen bir mastar olduğu için ve mübalağa sigasıyla yani çok abartılmış bir sigayla e, terbiye eden kimse mürebbi için kullanılır. Rabb onun kısaltılmışıdır. Ve rububiyet denir. Allah Teala'nın neyi içerir mana olarak e, burada? Aslında mürebbinin terbiye edenin haza kendisi bütün Zorla ele geçirme, üstün gelme, ihsanda bulunma, idare etme, tasarruf etme, öğretme. Mürebbi'yi biz en çok buradan biliyoruz. Terbiye etme, yol gösterme, teklif etme, emir koyma, yasak koyma yetkisi. Rab kavramın içine alıyor. Teşvik etme, korkutma, hem yani inzar etme, uyarma, azarlama ama aynı zamanda gönlünü alma gibi bütün bu terbiye için gerekli olan tüm şeyleri içinde barındıran bütün bunlara sahip kuvvetli mükemmel kusursuz bir terbiye edici demektir Rab. Ama mesela Rabbü'd-dar evin sahibi dediğiniz zaman sadece bu evin geçici yöneticisi, tasarrufta bulunanı anlaşılır. Veya Rabbul mal şu malın sahibi. Bu kullanılır. Hatta Hazreti Yusuf Yusuf suresinde benim efendim derken o işte kendisine emanet ettiği malı, mülkü, tarlalar işleten işletirken o maliye bakanını, o azizi kastediyordu bir yerde. Dolayısıyla bu sınırlı bir şeydir. O yüzden mutlaka eğer Rab kullanılıyorsa ve özellikle de Er-Rab yani, yani Rabbül Alemin derken de bu kullanılıyorsa bu sadece Allah için, alemlerin Rabbi şeklinde, onun için kullanılır. Sonsuz gücü ifade eder şöyle toparlayalım burayı peki allah Teala bütün bu alemleri yaratan onları yöneten onlara tasarruf eden onların uyacağı kuralları koyan onları adım adım kemale erdiren terbiyenin bir manası da bu kemale erdiren, olgunlaştıran, yetiştiren ve bütün bunlara muktedir olan güç anlamındadır. Öyleyse şöyle dememiz gerekiyor. allah Teala'nın Şahsı, varlığı, zatı vaciptir. Bu bir teknik terim. Zorunludur allah Teala'nın varlığı. Onun dışındaki bütün varlıklar ise varlığı mümkündür. Bu şu demektir. allah Teala'nın dışında yarattığı, yaratılan bütün varlıklar, kainat alemlerdir. Aleminin içine girer ve onlar Allah'a muhtaçtır. Öyleyse şöyle demek istiyoruz biz yani Rabb'ın manasını şu kelimeler ifade ettikten sonra Allah Rabbül Alemin'dir. Bütün o varlık kategorilerinin melikidir, yöneticisidir, malikidir, sahibidir. Kefildir onlara, onlara rızık verendir. Minnacık bir böcek görüyorsunuz, onun rızkını veren de Allah'tır. Efendim, e, denizdeki şu kadar varlıkların, karadaki bu kadar varlıkların gözümüzde göremeyeceğimiz kadar minnacık o mikropların, işte mikroskobik varlıkların e, küreden zerre hepsinin rızkını veren Allah'tır. İhtiyaçlarını karşılayan odur, koruyan odur onları. Hükümran olan, kanun koyan, yöneten, düzenleyen odur. Alemlerin Rabbidir. Öyleyse ben hamdi bütün kainat adına yapıyorum. Onlar zaten hamd ediyorlar. Ve in min şeyin illa yusebbühü bihamdi onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yok. Ben de bu hamd ve tesbihat korosuna katılıyorum ya Rabbi. Nankörlük yapmıyorum. Peki sonra er Rahim Maliki din. Ee, dediğimiz gibi bunlar üzerinde gerçekten e, duruyoruz. Fatiha'yı bugün bitiremeyeceğiz. Ee, i̇htimal ki İyyâken Abdüveyyyeken Estâin'e kadar gelebileceğiz. Belki Maliki Yevmiddin'i de kısa toparlayacağız. Sonraki derste de biraz daha genişletiriz. Ama Rahman ve Rahim'i görmüştük. O yüzden bunu biraz kısa geç geçeceğimiz zaman onu da hallederiz inşallah. Hatırlarsak şöyle demiştik. Şimdi burada tabii ki bir e, şey var. E, aşama aşama ilerliyoruz. Ya Rabbi, evet Hamd alemlerin Rabbi olan sanadır. Ama sen sadece alemlerin Rabbi yaratıcısı, halk edicisi ve onları terbiye eden onları yöneten, onları kemale erdiren e, değilsin. Aynı zamanda Rahmansın. Rahman e, allah Teala'nın başından beri sadece var etme değil, bütün kainattaki varlıklara isterseniz kafir olsun, isterseniz Müslüman olsun. Hepsine e, güneşten, yağmurdan, nimetlerinden, bütün nimetlerinden yararlandırması. Yani zalim bir e, İsrail e, Siyonist bir Efendim, İsrail yönetimine de Allah nimetlerini veriyor. Mazlum insanlara da. Ee, efendim o da yağmurdan yararlanıyor, o da o da güneşten yararlanıyor, bu da. Bu manada Rahman sıfatı herkese yöneliktir. Fakat e, allah Teala şöyle diyor adeta e, ahirette ise nimetlerimi işte o zalimlere, o kafirlere, o nankörlere, o münafıklara, o Allah'ın Verdiği nimetlerin kadri kıymetini bilemeyen nankörlere kıyamet gününde vermeyeceğim. Dolayısıyla ama tövbe ederler, Allah'a gereği gibi yaklaşmak için kulluk ederler, istiğfar ederler, onun yoluna girerler, o yolda daim olurlar, o başka. Şöyle bir ifade kullanılmış. Rahman sıfatıyla Rabbimiz sanki şöyle diyor. Ey insanlar, siz isteseniz de istemeseniz de, diğer alemler gibi siz de size de varlık ve varlığın devamına ait nimetlerimi iyiliklerimi tükenmez hazinemden verdim ve veririm veriyorum bu çünkü Rahman sıfatımın gereği o yüzden Rahman ismi Allah'tan başkası için kullanılmaz bazen hep Rahman ismini kullananlar oluyor Abdurrahman demek lazım ama Rahim ismi Allah'tan başkası için de kullanılır bu da e, merhametli anlamına gelir her ikisi de rahmet kökünden türer fakat sanki rahim sıfatıyla şöyle der. Ey akıl sahipleri. Bakın burada irade sahipleri. Siz diğerleri gibi değilsiniz. Bir taş değilsiniz, bir kuş değilsiniz. Bir iradesiz varlık değilsiniz. Allah'ın Rahman iradesinin büyüklüğüne diğerlere mahkum. Ama siz benim rahmetimin kemal ve inceliklerini gösteren irade ve arzumu temsil ederek, benim halifem olarak, yeryüzünde halifem olarak size bir irade alanı, bir özgürlük alanı tanıdım. Buna dikkat ederek bana yaklaşmak, beni büyük tanımak, hoşnutluğumu, rızamı elde etmek için çalışmalısınız. Bunun için yaratıldınız. Size onlardan fazla olarak istediğinizin ve isteyerek çalıştığınız şeyleri de istediğim kadar veririm. Fakat Allah'ın birliğinin zorunlu olan vücubu karşısında, yani ona Allah'a birliği karşısında ona ortak koşmamak, ona eş koşmamak, ona karşı inkarda bulunmamak durumundasınız ee, eğer bu anlamda kullukta Allah'ı bir tanımakta hata yaparsanız sizi sorumlu tutarım bu tabi bütün Kur'an'ın mesajını özetliyor müfessirler hadi o zaman Allah'a inkar etmediğiniz gibi ona ortakta koşmayınız ona yakınlaşmak için onun rızasını kazanmak için yollar arayınız bu yollarda kulluk yoludur bunun da yolu İyyâkena abudü ve İyyâkena ile başlar biz yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Fakat arada bir de kıyamet bilinci var. Burada merhametle ilgili bir kısa var. Çok kısa olarak anlatı vereyim çünkü bunun ifade ettiği mana şudur: bir anne'nin merhameti Allah Teala'nın rahmi, rahim sıfatının, onun hem rahmine hem de kalbine, gönlüne yansıyan kısmıdır. Anneler merhametin zirvesidir bu manada. Bir çocuk vefat etmek üzere sahabe döneminde bir genç fakat bir türlü son nefesinde kelime-i şahadet getiremiyor. Bunun üzerine Efendimiz'e haber ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam geliyor, kelime-i şahadet telkin ediyor, bir türlü dili dönmüyor. Hareket ediyor, sağına dönüyor, soluna dönüyor ama bir türlü bunu söylemeyi başaramıyor. İlk soru, bu çocuk namaz kılar mıydı? Bu da çok dikkat çekici. Biz namaz Gönülleri platformu, namazla ilgili bütün konuşmalarımızda bu vurguyu yapıyoruz. Öncelik burada. Kılardı ya Resulallah. Zekat verir miydi? İnfak eder miydi? Namazın ayrılmaz ikiz kardeşi zekat. Oruç tutar mıydı? Evet ya Resulallah. Peki anne babasına asi miydi yoksa itaatkar mıydı? Ya Resulallah annesiyle sorunu vardı. Ona itaat etmemişti. Bunun üzerine çağırın annesini dedi. Annesi geldi. Ee, yaşlı bir kadın, göz yaşları içinde, gözleri e, morarmış, gözleri böyle e, normal görmez vaziyette. Efendim gelmiş, diyor ki bu çocuk cihazı affetsen olmaz mı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hayır ya Resulallah affedemem onu. Neden? Beni bu hale o getirdi. Dövdü, sövdü ve beni bu hale o getirdi ben affetmem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duruyor, diyor ki o zaman odun toplayın. Ateş getirin, yığın bakalım şuraya. Bir ateş yakın. Bu arada tabii merak ediyor kadıncağız da. Ne olacak? Ben diyor yakacağım onu. Bu dünyada yansın ki öbür tarafta yanmasın. Tabii bir senaryo. Yani yakacağından değil yani. Bu sefer ya Resulallah ben 9 ay onu karnımda boş yere mi taşıdım? Ben affediyorum. İşte merhamet bu. Şu kadar 2 yıl boş yere mi emzirdim ben onu? Şimdi affediyorum. Şimdi tabi buradan alimler diyorlar ki Allah Rahmandır. Bu kadın Rahman'e değilse bile olamaz çünkü. Rahim'edir. Rahim sıfatı Allah'ın onda tecelli etmiştir. Bir de siz Allah'ın Rahim sıfatıyla kıyamet gününde bu dünyada yapacağınız iyiliklere vereceği ödülleri düşünün. Sizi affetme, bağışlama yeteneğini düşünün. Efendim Efendim Allah Teala Rahman ve Rahim'dir. Öyleyse e, biz affeder, merhametlidir deyip de onun merhametine sığınamıyoruz. Sığınmaya çalışıyoruz. Fakat alimler şöyle diyorlar. Kıyamet gününde gelmiş geçmiş bütün insanları toplayıp herkesten yaptıkların hesabı soracağı gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Allah rahmandır, Rahim'dir deyip güvenip de günah işlemeye kalkışmayın. Allah adildir merhametinin bir gereğidir bu aynı zamanda. Çünkü Allah Teala hem merhametli hem adil olmasaydı mazlumun hakkını zalimden kim alacaktı? Mazluma bu dünyada yapılıyor, yapılıyor. Filistinler çekiyor, öbürleri çekiyor. Her türlü sıkıntıyı çekiyorlar mazlumlar. Zalimlerin yaptığı yanına kar mı kalacak? İşte Allah Teala'nın Maliki Yevmiddin sıfatıyla onun detaylarını inşallah bir sonraki dersimize bırakalım. Kabaca ifade etmiş olayım. Orada kalalım. allah Teala hem melikiyet sıfatıyla açacağız bunu. Yöneticilik, sahibiyetin ötesinde idarecilik, yasa koyma, emir ve yasak vaziyetme sıfatıyla hem de mülkün sahibi anlamında sahip olmak bakımından din gününün ki din e, kıyamet din günü yevm din, kıyamet günü demek manasına doğrudan gelmiyor. Çünkü dinin manası cezayı da içeriyor, karşılığı da içeriyor ama bu aslında oradan kaynaklanmıyor. Şundan kaynaklanıyor. Rabbimiz şöyle tefsir etmemizi istiyor. Ayeti ayetle tefsir edip öyle toparlayalım. İnfitar suresinin son ayetlerinde o din gününün ne olduğunu biliyor musunuz? Veya size bildiren nedir? Sana bildiren nedir? ma اَدْرَى كَمَا يَوْمُدِّينَ ثُمَّ مَا اَدْرَى كَمَا يَوْمُدِّينَ Bir daha soruyor Allah Teala sonra sonra bir daha düşünün. Düşün. Sen de düşün ey Muhammed Aleyhisselam. Siz de düşün ey Müslümanlar. O din gününün ne olduğunu size bildiren nedir? Bütün dikkatleri çekiyor. Kulaklarınızı dört açın. Gözünüzü dört açın. Şimdi söylenecek cümleye bakın. Der gibi iki defa dikkat çektikten sonra ya la temliku nefsun li nefsin şey'en ve lemru'el O gün öyle bir gündür ki Kimsenin kimseye Türkçe kullandığımız tabiresi zırnık faydası olmaz. Kimse kimseye en küçük bir şekilde fayda sağlayamaz. Deminki anne kıyamet gününde evladına ben sevaplarımdan bir kısmını vereyim de o kurtulsun diyemez böyle bir hakkı yok. O günün mülkü tasarruf sahibi yetki sahibi sadece Allah. Sen o yetkilerin alınmıştı bitti. Anne evladından, evlat anneden, kardeş kardeşten kaçar. Dolayısıyla sevenler birbirinden kaçar. O gün herkes kendi başının çaresine bakacak. Öyleyse Yevmettin ne demek? Böylesine dehşetli bir hesap kitap günü ayağa kalkma. Rab, bütün bu dünyada yapılanların karşımıza çıkacağı, karşılıklarının görüleceği, hesabının görüleceği, cezasının ceza bu anlama geliyor. Efendim azabının ya da mükafatının görüleceği gün demektir. Öyleyse e, biz şöyle diyoruz, buraya kadar, Maliki Yemiddi'ne kadar ki burada bazı nükteler daha var, onu zaman açısından sonraya bıraktık, e, bazı vurgular daha var orada. Öyleyse şuraya kadar, İyyâken Abdü ve İyyâken, kadar Rabbimizin Allah olduğunu en başta, Azze ve Celle, Tanrı değil, ilah değil, Allah bütün Esma-ül Rahman, Rahim dahil, Rezzak dahil, kahhar dahil, Azizin i züntikam dahil, gafur ve gaffar dahil hepsini içine alan ve kendine mahsus zat ismi. Başkası için kullanılmayan isim olduğunu biliyoruz. Ama bu yetmiyor. Onun adıyla, o bizi vekil yaptı, onun adıyla başlıyoruz. Ama ona hamd ediyoruz, hamdimizi ona yöneltiyoruz bütün kuşatıcı manasıyla. O alemlerin Rabbi, Rab sıfatını öğreniyoruz mürebbî, eğitici, yönetici anlamında, kemal, ona kemale erdireceği anlamında, bütün alemlerin bu arada, bütün varlık kategorilerinin, sonra Rahman olduğunu, Rahim olduğunu öğreniyoruz. Sonra din gününün, işte o bütün hesabın, kitabın görüleceği günün, sahibi olduğunu, maliki olduğunu, yöneticisi olduğunu öğreniyoruz. Ya Rabbi sen bütün bu sıfatlara sahipsin. Bütün Esma-ül bu Fatiha'nın ilk dört ayetinde, Özetledin adeta kuşatıcı manada. Bana düşen görevlerde bundan sonra başlıyor. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn demek yalnız sana kulluk ederim, yalnız senden yardım dilerim. Değil. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Ve bizi doğru yola erdir, erdir. Sırat-ı müstakime ilet. O yola ulaştır. O yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu. Gazap ettiğin, azap edeceğin sapıtanların yolu değil. Kim bu nimet verilenler? Nedir bu sıratı müstakim? Allah'a kulluk etmek ne demek? Kulluk neler içeriyor? Ondan yardım dilemek ne demek? Neleri içeriyor? Ve e, kendilerine nimet verilmeyip de onlardan olmak istemediğimiz mağdu ve aleyhin ve daliliğin sapıtanlar kimler? Bunları da inşallah bir sonraki dersimizde görmeye çalışacağız. Evet e, Rabbim inşallah kendisine gereği gibi e, kulluk eden, gereği gibi kendisine hamd eden, onu gereği gibi tanıyan ve bu tanımayı da Allah'ın kitabının başına koyduğu Fatiha ile, Fatiha'nın ifade ettiği anlamlarla yapmaya başlayan, ona da Besmeleyle ile başlayan, besmeleden önce de istiaze ile şeytanı devre dışı bırakıp öyle başlayan kullarından eylesin. Rabbim her namazda okuduğumuz Fatiha'ların anlamını Rabbimiz'e bir sohbet yaparcasına, onun yüceliğini tanırcasına ve onunla sözleşmemizi, kulluk sözleşmesini imzalarcasına okumayı nasip eylesin. Allah cümlenizden razı olsun. Ee, Kitab-ı Kerim'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği tarzda okumayı, anlamayı, yaşamayı cümlemize e, nasip etsin, muvaffak kılsın. Ve selamun alel mürselin, rabbi Alamin, El Fatiha muazzalavat.